Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Paslaşmalarda tekrar birlikteyiz Bir hafta aradan sonra Radyo Havan'dasınız Evet futbol dünyasında Geçen haftanın en önemli olayı Trabzonspor'un İstanbul'da Önce Beşiktaş Sonra da Fenerbahçe'de yaptığı maçlar oldu. Ee, bu maçlar sonunda Trabzonspor evine muhtemelen neden geldim İstanbul'a adlı türkü'yü söyleyerek dönmüştür. Çünkü her iki İstanbul maçında da e, Trabzonspor kaybetti. Önce Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Lider olarak gelmişti İstanbul'a. 7 puanı vardı. Beşiktaş'ın 6 puanı vardı. E, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 5 puanı vardı. Her üç takımında elenme ve aynı zamanda bir üst tura çıkma şansı vardı. E, Trabzon'a beraberlik ve galibiyet e, yeterken diğer iki takıma e, evvela galibiyet o olmazsa da diğer e, takımın alacağı sonuç önemliydi. Neticede Trabzonspor e, pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçını düşünerek e, yedek ağırlıklı bir kadrole çıktı Beşiktaş maçına ve ilk yarı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle kapandı. Oyun anlamında oyun olarak da Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçti. Hani ikinci yarı fark daha da açılır endişesinden olsa gerek. Şenol Güneş oyuncu takviyeleri yaptı ve önce 2-1'e getirdi. 2-2'ye i̇ki de getirebilirdi hemen. 2 dakika içerisinde ikinci hemen başında oldu bütün bunlar. Ama daha sonra Beşiktaş oyunda dengeyi sağladı ve hatta farkı da açabilirdi. Ve diğer maçın Büyükşehir Belediye yani Gaziantep Büyükşehir Belediye'nin de yenmesiyle birlikte e, Trabzonspor elenmiş oldum. Lider geldi ve kupaya veda etti. Geçen senenin kupa şampiyonu, son şampiyon Trabzonspor. Beşiktaş ve Gaziantep Büyükşehir Belediye ise bir üst tura geçtiler. Ve ne gariptir ki o turda da, çeyrek finalde de birbirlerine rakip oldular. Aynı gruptan çıkan bütün takımlar çeyrek finalde birbirlerine rakip oldular. Bu da e, Futbol Federasyonu'nun bu kupadaki sağlıksız... E, gidişatının bir sonucuydu. Çapraz gruplar arasında çapraz eşleşme yapsaydı böyle bir şey olmayacaktı. Ama onlar da diyor ki işte böyle bir şey, çapraz eşleşmeyi önceden yaparsak işte A, B ile olacak, C, D ile olacak gibi ya da A, C ile D, B ile gibi o zaman da takımlar son maçlarda birbirlerine iltimas geçebilir ya da birbirlerinden kaçmak için rakip olmak istemeyen takımlar, birbirlerine rakip olmak istemeyen takımlar farklı sonuçlara ortam hazırlayabilirler. Hani diyelim ki Galatasaray, Beşiktaş bir sonraki turda karşı karşıya gelme ihtimali varsa yenilebilir vesaire. Bu kupa faslı ayrı bir mevzu. Oraya daha sonra gireriz fırsatımız olursa. Bu Beşiktaş'a karşı yedek bir kadroyla çıkıp e, gücünü, enerjisini, moral motivasyonunu hafta sonu pazar günü oynayacağı ligin kritik maçına saklayan Galat e, Trabzonspor e, hiç beklemediğimiz e, bir oyun sergiledi. Hani yedekleri Beşiktaş'a karşı daha iyi oynamışlar açıkçası. E, Fenerbahçe e, ilk yarıda Trabzonspor'un işini bitirdi. Trabzonspor İlk yarıda oynadığı oyunla e, takım taraftarlarına hiç umut vermedi. İkinci yarıda acaba toparlar mı diye bir beklenti oluştu. Borlu muavili e, taraftarlar, ama Radon Spor o direnci de gösteremedi. O karşı koyuşu da sağlayamadı ve sağdan 2-0 yenik ayrıldı. Ve böylece ikinci yarıya e, 5 puan kayıpla başlamış oldu. Kendi sahasında Ankara ile beraber kaldı ve sonra da Fenerbahçe'ye. 2-0 yenildi ve zirvedeki yapı yeniden şekillendi. Sıralama değişmedi ama puan farkı düştü. Trabzonspor'un en yakındaki rakibi Bursaspor Arada 2 puan var. Fenerbahçe'yle olan puan farkı, puan farkı da 4'e düştü. Burada bu maçın aslında pazar günü kaybedildiğini düşünmüyorum Trabzonspor açısından. Bu maç ligin ilk yarısı sona erdiği gün Aykut Kocaman'ın Yaptığı açıklamalardan sonra kaybedilmiştir. Ee, Aykut Kocaman e, rakibi 9 puan önde kapatınca ilk yarıyı bir takım açıklamalara bulundu ve dedi ki son haftalarda verilen penaltılar enteresan. Trabzonspor'a göndermede bulunarak bu tartışma yarattı. Şenol Güneş ona cevap verdi. Daha sonra Aykut Kocaman ona cevap verdi. Bu yaklaşık 1,5-2 e, ay sürdü bu Ortam Bu gergin bir ortam oluşturuldu ve neticesinde gerginlikten faydalanan takım her zaman bu tür durumlarda arkada olandır. Çünkü arkada olan takımın kaybedecek çok şeyi yoktur. Trabzonspor Fenerbahçe'nin bu e, stratejik hamlesine hamlesini boşa çıkartmak için sessiz kalacağına ses çıkartınca Kendisinde, camiasında, takımında, oyuncusunda, hocasında geldi ve e, nihayetinde bu maçı aslında saha dışında kaybettiler. Psikolojik alanda yenildiler e, ve Kadıköy'deki maçta sadece onun resmileşmesi anlamına geldi. Maç öncesi hocaların tavrı ne olacak diye merak ediliyordu. Şenol Güneş ile Aykut Kocaman tokalaşacaklar mı? Tokalaştılar tokalaşmasına da. Burada... Bilmiyorum Aykut Kocaman e, denildi ki neden Aykut Kocaman Şenol Güneş'in yanına gidip tebrik, e, hoş geldin demedi de misafir takımın hocası gitti ev sahibinin kulübesine ve orada gerçekleşti bu tokalaşma. Öncelikle tokalaşmış olmaları önemli. Arkasında eğer bit yeni aramaya kalkarsanız bulursunuz. Çok zorlanmazsınız. Eee Tesadüte olabilir Aykut Kocaman'ın Şenol Güneş'ten sonra sahaya çıkması. Daha önce de düşünmüş belki de hani olabilir her şey olabilir futbol dünyasında. Çünkü Aykut Kocaman'ın son demeçlerinden biri şöyleydi. Şenol Güneş'in açıklamalarına kızdınız mı ona küstünüz mü insan sevdiklerine küser demişti. Yani köprüleri epey bir atmıştım. Olabilir belki dedi ki ben bekleyeyim Şenol Güneş önce çıksın sonra ben giderim ve böyle bir tuhaf e, ortam oluşturmak düşüncesine sahip olmuş olabilir. Yani son dönem açıkçası Aykut Kocaman tavırlarından ben hoşlanmıyorum kendisine çok sevdiğim halde e, yakıştıramadım davranışlarda bulundu. Şenol Güneş de psikolojik olarak kendi takımını korumak adına bir takım yanlış demeçler verdi. Ve bu iş buraya kadar geldi. Maç sonrasında ise Şenol Güneş'in açıklamalarına baktım. Makul görünüyordu. Hani sanki bütün stresini, bütün sıkıntılarını atmış. rahatladı, Kaybedecek hiçbir şey kalmamış gibiydi. Bu da Trabzonspor taraftarları açısından umut verici olabilir. Ee, bunda altını çizelim ve bu faslı kapatalım. Bir ara veriyoruz. Daha sonra tekrar birlikteyiz. <gülüyor> Radyo havandasınız. Kenan Başaran ben. Paslaşmalar devam ediyor. Hafta sonu. E Cumartesi günü Geçen cumartesi günü Bursa'ya gittim. Galatasaray Bursa Spor maçı. Daha doğrusu Bursa Spor Galatasaray maçını izlemek üzere. Öncelikle soğuk bir havaydı. Çok fazla şehri gezme imkanı olmadı ama Bursa'da hakikaten başka bir taraftar görme imkanınız hemen hemen yok. En azından Bursa Spor'un maçlarının olduğu bir gün orada Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonspor'u görmek çok zor. Bursa tam bir e, şehir takımı. Kendi renklerine bağlı. Kendi renklerine tutkuyla, yüksek bir tutkuyla bağlı. Bu bazen zarar da veriyor biliyorsunuz. Bir şehir. E, şöyle maç öncesi biraz dolaştım. E, böyle tam Avrupa'yı bir durum da var. Maça geliş, maç öncesi stat çevresindeki gruplaşmalar, tezahüratlar vesaire böyle bir İngiliz ambiyansı da yok değil. Bursaspor e, yine sessiz ve derinden gidiyor. Hiç kimse kale almıyor. Düşünün 14 puan gerideki Beşiktaş e, şampiyonluktan söz ederken e, ligin iki, ikinci yarısı başlarken Bursaspor'u adına anan yok. Yani sanki geçen sene Şampiyon olan yine üç büyüklerden biriymiş gibi davranılıyor. Aslında Bursa Spor buna sevinsin. Hani timsahlar çalı çırpınla arasında kalmaya devam etsinler. Son hamleyi vurup geçen sene olduğu gibi şampiyon olabilirler. Neden bizi görmüyor bu medya demesinler. Bu onlar için iyi. Ee, nihayetinde e, Trabzonspor'un puan kaybıyla işte onlarda Galatasaray'ı yenip ile aralarındaki farkı ikiye düşürdüler. Ee, ve Galatasaray maçında aldıkları puan çok önemli. Stratejik açıdan çok önemli. Ee, Bursa Spor iyi değildi. Aslında genel olarak iyi değil. O maçta da çok fazla benim e, beğendiğim bir çizgide değildi. Bunu sordum aslında. Basın toplantısında Turgay'a sordum. Yani geçen sene daha coşkuluydunuz. Daha göze hoş da geliyordu. Halbuki acemiydiniz. Bu sene ise şampiyon bir takımsınız ama o heyecanı o coşkuyu vermiyorsunuz. Yani şaşırtıcı olmayan bir cevap verdi. Çünkü biz şampiyon olduk ve herkes bize karşı farklı oynamaya başladı diyor. Olabilir. Haklılık payı olabilir ama yine de sadece ondan değil biraz kadro rotasyonu bu sene çok fazla oldu. İşte Devre arasında Miller geldi. Yetmedi. Altı doğru da aldılar. Çok önemli oyuncular da aldılar. Onu da söyleyelim. Gönül isterdi ki bu iki önemli oyuncu Şampiyonlar Ligi öncesi alınsaydı da Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir sonuç alınsaydı. Bu arada Bursa Spor'un stadında Şampiyonlar Ligi sayesinde yenilendiğini hatırlatayım. Çok güzel. Özellikle basın tribünü bizim açımızdan çok iyi olmuş. Eskiden çok küçük ve dardı ve Maç yazmak, maç takip etmek zordu. bayağı güzel olmuş, onu da veriteyim. Galatasaray'a bakacak olsa, Galatasaray işte ikinci yarı Türk Telekom Arana açılışı, yönetimdeki kaos vesaire derken aslında Servetle de bu konuyu konuştuk. Hayır dedi, yani biz etkilenmeyiz bu işlerden ama tabii bu klasik politik bir cevap. Etkilenmez olur mu insan? Yani bir camia bütündür. Şampiyonluğa gidildiğinde ne diyorlar? Cami olarak el ele verdik, e, kenetlendik, şöyle olduk böyle olduk şampiyon olduk derler. E, o zaman başarısızlıkta da demek ki e, camianın paramparça olması etkiler. Galatasaray futbol takımından şu esnada bir şey beklemek aslında haksızlık olur. Çünkü hocası tartışılıyor... Kaptanı tartışılıyor, garicisi tartışılıyor, forveti tartışılıyor, başkanı tartışılıyor, taraftarı tartışılıyor, her açıdan tartışılıyor. Spor dünyası da Galatasaray tartışıyor, e, siyaset dünyası da Galatasaray tartışıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu sene yapacağı tek şey bana göre Türkiye Kupasına girebildiği kadar gitmek. E, On dötesinde hakikaten inanacağı hoca buysa, hacı ise hacı değilse de başkası kimse getirsinler ve şu yarım sezonda isteyse bir sonraki sezonu kurtaracak bir çekirdek kadro oluştursunlar. Aksi halde gelecek sezonda kayıptır. Hazır konserve e, takımlarla bu işin olmadığı ne kadar büyük yıldızlar olursa olsun Beşiktaş'ta görülüyor. Eee Bursa'daki mücadelede Galatasaray iyi başladı aslında. Yani dirençliydi, arzuluydu. Golü Galatasaray bulsa maçı Galatasaray alabilirdi. Fakat işte ilk ve offside olduğu söylenen golle Bursa Spor öne geçince ve ikinci golde sürpriz bir şekilde gelince kaleci hatasıyla direnci kırıldı. Sonra kırmızı kart vesaire derken Galatasaray Bursa'dan mağlup döndü. Şimdi e, Türkiye Kupası'nda mücadele var. Gaziantep sporla oynanacak Perşembe günü. Bu arada Beşiktaş'ta bu akşam Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile oynuyor. İki İstanbul'un rakibi Antep. İki İstanbul'u kupada Antep e, kalesini alırsa e, yarı finalde birbirlerine rakip olacaklar. Bu sene e, bir büyükler finali görmeyeceğimiz kesin. Yani ikisi birden en azından olmayacak. Bu da finali büyükler üzerine kurgulayan sisteminde çöküşü anlamına geliyor bu sene. İyi oluyor. Gelelim madem sözünü ettik Beşiktaş'a. Beşiktaş ligin ikinci yarısına işte önce kupa mücadelesi sonra Bucasporla karşılaştı. 5-1'lik galibiyet. Ee, arkasından Trabzonspor'la kupada yapılan ve 2-1 kazanılan maç eee ve Coutinho'nun önderliğindeki ve çete yakışması yapılan bu Almeida, Simão, Fernandes beşlisi Beşiktaş'ı uçurdu. Taraftar 17'de 17 yapın dedi. Biz inandık, siz inanın dedi. Oysa ki e, yani şunu Tamam. Şuna tamam. Beşiktaş madem şampiyon olamayacaksa bile en azından güzel oynasın ve güzel futbol izleyelim. Bu da güzeldir. Yani bir sezonu sadece şampiyonun kısır çekişmesiyle harcayacağımıza iddiası olmasa bile oynadığı futbolla güzel maçlarla göz zevkimizi, futbol keyfimizi karşılamış olur. Ama biz şampiyon olacağız ya da onun peşinden gidiyoruz demek açıkçası biraz hayalcilik. Bu kadro ön taraf müthiş. Ama ön tarafın arkaya destek olamaması yapısından dolayı destek olamıyor. Yani sadece güçsüz oldukları için şu bu değil. Yani oyuncuların karakteri buna müsait değil. Koyarazma bir gelir iki gelir. Simao hiç gelmiyor. Almeyda Orta sahaya kadar lütfen gelirse Çarsay'ın. Şimdi Fernandez ondan vazgeçemeyeceğiz. Onu oynatırsanız Enz kenarda kalıyor. Enz kenarda kalınca da başka bir sorun ortaya çıkıyor. Ee, Buca Spor 5 bir yendikleri maçın arkasında ben gazetedeki maç yazısında şöyle bitirdim. Sakın ola ki ster, Türkiye'de çağdaş futbol oynandığını zannetmesin bu galibiyetten sonra. Yani Bucaspor aldatıcı. Bütün takımlar Bucaspor gibi oynası, evet 5 17'de 17 yapar şampiyon olur. Fakat herkesi Bucaspor gibi oynamaz. Benim için e, Trabzon maçı bir veri olacaktı ama Trabzon esas kadrosunu çıkartmayınca dedim ki büyük şey belediye maçı esas test maçı olacak. Büyükşehir Belediyesi'ni yenseydi Beşiktaş bu kadroyla, bu yapısıyla, bu kadar ofansif yapısıyla evet 17'de 17'ye gidebilirdi. En azından 17'de 15'e. Ama malum olduğu üzere Büyükşehir Belediyesi'ni geçemedi. Ve şimdi o 17'de 17 şarkısı kesilmiş oldu. 17'de 16 olur mu göreceğiz. Büyükşehir içinde kısa iki laf etmek gerekirse yani onlar için e, koca bir sezon sadece büyüklerle yaptıkları maçlarla anlamlı. Onun dışındaki maçlarda bir bakıyorsunuz e, 3-5 maç arka arkaya kaybediyorlar. 5-0-6-0 6-1 yeniliyorlar. Ama ligde kalacak kadar puanı temin etmeyi de beceriyorlar. Yani e, bir şey diyemezsiniz, seyircisiz, manasız, anlamsız. Sadece orada oynayan futbolcular için maaşlarını düzgün aldıkları bir kulüp. Onun dışında hiçbir anlamı yok. Ee, ama şampiyonluk mücadelesini etkiliyorlar aldıkları sonuçlarla. Eskilerin e, Sarıyeri'nin, Gençler Birliği'nin rolünü oynuyorlar. Eskiden bunu takımlar böyle zirveyi karıştıran sonuçlar alırdı. Şimdi o rolü belediye üstlenmiş belediyenin en çok çelme taktığı takım da Beşiktaş. Fakat belediyenin çelme takmadığı bir konu var Beşiktaş için. Stat. Anıtlar Yüksek Kurulu İnönü Stadının yenilenmesini kararına onay verdi. Bir son ara verip bu konuyla programımızı bitirelim. Müzik Kıyılar ağlar Dünya bölündü ortasında ikimiz Sevdamı saklıyor kalbimdeki deli Aşktan söz etmeyi Bırak dalgalara Bir çivit Mavisi Renkle yazılsın Senden Hikayemiz Bu kara sevda Aramıza Çizildi bu mavi Duvar Bakıp bakıp Sevdalı kıyılara Var Dünya bölün Oradasında ikimiz Sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz Aramıza çizildi bu mavi duvar Kenan Başaran, Radyo Havan paslaşmalar devam ediyor. Evet İnan Üstad'ı da yenilenecek. Ee, eğer o arka tarafta kalan arsayı da belediye Beşiktaş'a tahsis ederse e, deniz tarafındaki tarihi kısım korumak koşuluyla İnan Üstad'ı arka tarafa doğru genişleyecek yenilenecek. Bunun için yap işlet devlet modeli öngörülüyor. 120 milyon Euro'ya mal planlanıyor. 18 ayda bitecek. 40 bin kişilik bir stat düşünüyor Beşiktaş. Ve buradan yıllık 35 milyon euro civarında bir para kazanacağını da umuyor. Tabi bunlar kağıt üstünde realize edildiğinde göreceğiz. İşte Galatasaray'da olanlar ortada. Beşiktaş şimdi işin tarihi tarafı bir tarafa. Ben o Tarih kısmına çok fazla katılamayacağım maalesef. Katılmak isterdim ama bir tarafta eee Otel, arka tarafta Süzer Plaza. Efendim söyleyeyim, tünellerin yapıldığı Dolma Bahçe artık tarihte, artık kimse bahsetmesin. Ee, böyle bir şey yoktur. Beşiktaş orada kalmış kadarıyla oradaki doğal e, görünümü riayet etsin ee, ve oranın mimari üslubuna kalmışsa eğer uygun bir projeyle stadını yapsın. Aksi takdirde e, e, büyük rakiplerin çok gerisinde kalacak gelir açısından zaten parasını har vurup parmağın savuran bir anlayış var. Ee, i̇yice geriye düşecek ve Beşiktaş'ın e, hakikaten tehlike çanları çok daha güçlü çalacak. Çalıyor da daha güçlü çalacak. Herkesin duyacağı şekilde, herkesin duymazlıktan gelemeyeceği şekilde. Şu dakika itibariyle Beşiktaş önemli bir işe attı bu stratejinde. Rakiplerle kıyaslayacak olursak özellikle Galatasaray. La. Galatasaray kendi yerini kaybetti. Başka bir yere gitti. Daha değersiz bir yere gitti. Buna karşı Beşiktaş çok kıymetli bir arazide hem kaldı hem de orada üst kullanma hakkına da sahip olarak stat yapacak. Evet, futbol dünyasında bunlar döndü. Bir yanına da Erzurum'da memleketimizin kış sporlarıyla imtihanı var. Şu ana kadar herhangi bir madalya almadık ama önemli değil. Üniversite oyunları, Üniversiyat 2011 Erzurum yarısını geçti. 27, Eylül, 27 Ocak'ta başladı ve 6 Şubat'ta sona erecek. Bir açılış töreni yapıldı. Gazeteler müthiş muhteşem bir açılış falan dediler ama kusura bakmayın ben çok da muhteşem bulmadım. Hep hep Erzurum göz önüne alınarak yorumlar yapılıyor. Hani Erzurum mu düşünce Evet muhteşem olabilir. Ama dünyayı düşüneceksek eğer bu dünya üniversiteler kış oyunu dünya üniversiteler kış oyunuysa biraz daha farklı bir açıdan bakalım. E, açılış öyle alayla valayla akışlanacak kadar bir şey değildi. Bir folklor gösterisinin ötesinde benim için bir şey ifade etmedi. Işık oyunlarıyla yapılmış ve üzerine işte stilize edilmiş davul zoruna malum bu tür mevzularda ilk başvurulan acil gösteri grubu Anadolu Ateşi. Dünya Basketbol Şampiyonası'nda da onlar çıktı. Burada da onlar çıktı. Muhtemelen yarın öbür gün e, Akdeniz oyundan alırsak onda da çıkarlar. E, tabii dünya açısından ilginç gelebilir. E, FISU Başkanı bu organizasyonun başkanı çok heyecanla alkıştırdı. Özellikle Karadeniz oyunları Karadeniz ekibi çıkınca. Ama e, yani bir Atilla Olimpiyat oyunlarının açılışını Düşündüğümde bu hani tabi ki o ayarda bir organizasyon değil ama kendi çapında küçük de olsa biraz daha farklı bir açılış döneni olabilirdi. da muhtemelen buna benzer bir şey olacak. Ee, 11 milyon dolarlık bir açılış ve kapanış koreografisi, koreografisi yoktu bence. O yüzden e, çok abartılacak, büyütülecek anlamlı bir açılış değildi bana göre. Bu oyunlar için yeter mi? Yeter. Çünkü dünya bu açılışını, kapatışını bizim kadar abartmadı. Biz ilk defa kış sporlarını el sahipliği yaptığımız için önemli. Derecesi hiç önemli değil. Bu çok önemli. Bakın bunun üzerine duralım. Yıllardır Erzurumlu'ya, Karslı'ya, Hakkari'li'ye, Bitlisli'ye, Vanlı'ya, Ağrılı'ya dert olan Canından eden, dünyadan koparan kar, şimdi oranın umudu, oranın geçim kaynağı olabilir. Eğer doğru e, hamleler yapılırsa, devam ettirilirse, oradaki çocuklar artık e, buzda kayıp düştüklerinde hastaneye kaldırılmayacaklar. Orada buzda kaymayı, buzda yürümeyi öğrenecekler. E, i̇lk olması açısından bu oyunlar çok önemli Kış sporlarıyla tanıştırdı. Erzurumluların büyük bir ilgisi var. Belki biraz hani devlet onları teşvik ediyordur. Hani dosta düşmana karşı ayıp olmasın diye ama insanları zorla nereye kadar götürsün. Sevdi yani Erzurumlular. Özellikle bazı spor dalların buz okeyi, artisi patinajı, curling oyunlarını sürat, en çok da onu seviyorlar. Sürat, buzda sürat yarışlarını çok büyük bir ilgiyle takip ediyorlar. Ayrıca atlama yarışları da çok büyük bir seyirci topladı. Şu ana kadar yani bir önceki günün rakamı 160 bin kişi bilet alıp bu oyunları izledi. Bu hakikaten anlamlı bir rakam. Dileriz Erzurum'daki tecrübe önümüzdeki yıllara aktarılır. Oraya olimpiyatları da alırız ve Gerçek anlamda e, o bölge Erzurum'un liderliğinde kalkınır, gelişir. Ve yıllar yıllar önce laf olsun yakıştırılan doğunun Parisi Erzurum e, gerçek bir e, anlamda bu sıfatı hak etmiş olur diyelim. E, o bölgenin aşağı işe e, ihtiyacı var. Bu sağlanırsa o bölgenin vizyonu da değişir. Dünyaya bakışı da değişir. Ve belki birçok oyun yargısı kırılır. Farklı siyasetler de oralarda işte top sektirebilir. Bugünkü blok yapısı da çözülebilir. Evet. Ben Kenan Başaran. Paslaşmalarda bu haftada bu kadar diyorum. Haftaya tekrar Radyo Havan'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.